Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz nasip olursa ölüden sonra tekrar dirilme konusu. Bu konu imanın en mühim bir konusu. İnsanların bazıları müşrikler Allah'ı inkar edemiyorlar Allah'ı koşmalar birlikte ama genelde Ölümden sonra dirilmeye akıllar emme değişin inkarı kalkışıyorlar tabii kafir oluyorlar. Eğer bir kişinin ölümden sonra dirilmeye mahşere dikilip hesap vermeye imanı kuvvet olursa, imanı olgunluğa ererse o kişinin hayatı tamamen değişir. Allah korkusu onun kalbine yerleşir. Kul hakkından korkar. Bir karıncayı ezemez, haramdan sakındır, namazını kılar. İnşallah bu akşam konumuz tabi elimizden geldi ölçüde inşallah teala bunu anlatmaya çalışacağız. Allah-u Teala bize had suresi Ayet 7'de. Esinibillah, es Bismillah. Ve ne saati atiyetün la raybe fiha? Kıyamet gelecektir Mevla buyuruyor. Geliyor. Atiyetün, o saat, kıyamet geliyor, gelecektir. La raybe fiha. Onda kesinlikle bir şek, şüphe kuşu yoktur, olacaktır Mevla buyuruyor. Ve Allah'ı yebası menfil kubur. Ve allah Teala kıyamet olandan sonra kabirde bulunan canları diriltip yeni baştan kaldıracak mahşerde toplayacaktır. Mevlam bize böyle Mevlamız. Peki bu iş nasıl olacak? Mevlamız yine birey bizlere Zümer suresi ayet 68'de Bismillah Fümme nüfüha fi uhura sonra Nüfüha fi uhura. O sura tekrar üfürülecek Yani ilk sur üfürülecek Kıyamet kapacak Bütün canlar ölecek Bu düzen değişecek Ondan sonra Mevlam buyuruyor Tekrar o sura üfraşe fi izahum kıyamen yangzurur o zaman bütün canlılar ayağa kalkacaklar birdenbire fırlayacaklar korkuyla deşekte etrafa bakınacaklar tabi durum böyleyken Hemen hemen peygamberlerin her birinin karşılaştığı en çetin direnç, en korkunç inkarcılık ama buradan kaynaklaşmıştır. Yani ölen bir insanın kabünde çürüyüp kemiği de çürüyen bir kişinin, insanın tekrar dirilmesi nasıl olacak diye insanlar haşa kendi güçleriyle ona bakınca Tabi onda bu yapamayacağı için incene kalkışmışlar. Bu arada Peygamberimizi de tabi bu konuda korku direnç geldi. Bize Mevlam'a buyuruyor Yasin suresinde bu konuyu Yasin son sayfasında Esnebillah Evvelem yerel insanı O insan görmez mi? Bakmaz mı? Bilmiyorum o insan. Hangi insan? Burada El-İnsan'da lam Tarif var. Buradaki Ahd için, yani belirli o insan. Übey bin Hal denen bir müşrik, azgın müşrik, kafir. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, insanların tekrar diriltilip, kabirden fırlatılıp, mahşerde hesaba çekileceğini Peygamber anlatırken bu Übey bin Halef denen kafir müşrik, azgın müşrik oradan ayrıldı eski bir mezarı eliyle açtı mezarı ve orada bulunan sürülmüş kemikleri aldı, Peygamber karşısına geldi. İşte Mevlam buyuruyor, o bebin harf kişi, o görmüyor mu, bilmiyor mu? Enne halatnâhü min nutfetin, onu bir onu, neden yarattı Mevlam buyuruyor? Min nutfetin nutfeden, bir damla sudan, hem de hakir, aşağılığımızda yarattık onu şeyza hu ve hasime mübi aman yazık ki o kişi bir damla sudan yaratan kişi kalkıp melabürü bize husumet ediyor. Husumet yani bir düşmanlık, tartışma, karşıya gel inatçılık yapıyor. Veldra Venesiye halka kendi hırkati unuttu da unuttu da Kalkı bize bir misal, örnek bir Allah-u Teala buyuruyor. Kale ve şun dedi. İşte o müşrik, o kafir, bir damla sınırlardan o kafir, kendi yaratılışını unuttu da, sanki kendi kendini yaratmış gibi haşa, kalktı, Allah'a karşı bir husumette bulundu, tartışmaya girişti, ...ve şöyle dedi... ...men yuhil ve ...vehiyye rami... ...o çürük kemiği... ...iki el arasına aldı... ...ufaladı... ...üfledi... ...toz haline gelmiş... ...döndü peygamberimize... ...ya Muhammed... ...bu çürüyen kemiği... ...tekrar... Bunu ...kim tekrar bunu diriltebilir... ...yani bu dirilir mi bu... ...tekrar insan olur mu bu çürüyen kemik böyle kim yapabilir yani yapılamaz diye buradaki istifamı soru inkarı olmuş oluyor. İnkar ederek böyle bir şey yaptı. Peygamber ona hemen şöyle cevap verdi. Ne abi? Evet Allah Allah seni diriltecek. Diriltecek ve Allah seni cennete atacak buyurdu peygambere. Yani iman nasip olmayacak. Hemen bunun üzerine Cebih Aleyhisselam geldi. Allah'ın izniyle üç ayet-i kerimeyi getirdi. Sebilla kul. Allah da buyurdu. Habibim Muhammedim. o müşrike, kafire ve onun gibi düşünenlere atayişlere, davincilere o kafir onlara söyle ki yuhyi hellezî o çürenkimi tekrar hayat verecek onu diriltecek. Ellezi öyle bir zatı ala ki en şeha evvel merre o daha kemik dahi yokken o kemiğin sahibini o insanı ilk defa kim yarattı ise onu öldürdü, çürütü, dağıttı tekrar yaratacak. Yani ey sen yapamazsın bunu tabii. Ve huve bir halkın alim allah Teala bütün mahlukunu bilicidir. İşte konu bu. Demek ki ne kadar peygamberlere gelebileşe ise hemen hemen hepsinin karşılaştığı en korkunç inkarcılık direnç buradan kaynaklanıyor bu çüleyin kemiği, toprağa dönüşen etleri kemiği, bunları tekrar kim diriltebilir? Yani bu olabilir mi? Akıl mantığı bunu kabul eder mi diye, ingene kalkıştılar. Ve tabi, tekrar dirilme ölümden sonra, imanın da bir şart olduğu için, hatta imanın Allah imandan sonra, en önemli bir temel ilkesi olduğu için tabi inanmıyorum Allah korusun kafir oluyorlar, gidiyor tabi. Peki bu konu nasıl anlaşılır acaba? Tabi bilhassa günümüzde insanlar araştırma ile seviyorlar. Şunu da arz edeyim, eski dönemlerde her zaman peygamberlere gelip geçti her topluma her ümmete peygamber geldi peygamberler 510 kişi peygamber değil yi bin ya da 224 bin peygamber gelip göfa ediliyor sayıları kesin bilmmiyor her ton peygamber geldi tabi eski dönemlerde peygamberler geldiği o peygamberler mucize gösterdiği için eski dönem insanla imanları daha başlaması gerekiyordu e günümüzde tabi artık peygamber dönemi kapandı son peygamber geldi görevini yaptı gitti son peygamberin getirdiği kitap onun peygamberliği devam ediyor şu anda şu anda karşımıza tabi peygamber yok ona bunu nasıl sormaya ama madem ki peygamberlik dönemi kapandı Badem insanlar şu anda muzen yoksunlar, tabi Allah'ın adaleti nedir? İşte bazı bilim, teknoloji bu açıyı kapatıyor günümüzde. Yani insanlar bilimsel açıdan art niyeti olmaksızın insanlar sağ duyuları ile art olmaksızın insanları buna böyle yakışırlarsa günümüzde insanın tekrar nasıl dirileceği çok anlaşılabilir bilimsel olarak da. Tabi bize bu yolda yol gösteren Kuran-ı Kerim'dir. allah Teala buyuruyor bizlere Had Suresi ayet 5'te yani nasıl anlayalım bu konuyu? Ölen kişi tabi bir çürüme olayı var. Bu çürüme olayı da öyle rastgele değil. Allah'ın kontrolünde oluyor. Yani insanın bedeni kimyası açıdan parça böyle bölüne bölüne bölüne bölüne sonra insanın aslına dönüşü çürüme olayı. Yani gerçekte hiçbir şey yok olmaz. Hiçbir şey kaybolmaz. Başka maddeye dönüşür Başka görüntüye girer. Bir şey kaybolmaz. Yalnız bir kural vardır. Kül işeğin yercili asli. Her şey, her şey asla dönüşür sonunda. İnsan da neye dönüşüyor? İnsan asla dönüşüyor. Ölüm budur. Buyurun bize Mevlamız burada şimdi. Had Suresi ayet 5'te. Bismillah. ''Ya eyyühen nâsü'' Allah tarafı buyuruyor. ''Ey insanlar'' Mevla buyuruyor. Dikkat buyurun. Bazı yerden böyle bizlere ''Ey müminler'' diye buyuruyor. Burada ise ''Ya eyyühen nâsü'' ''Ey insanlar'' Yani şu andaki inancı, görüşü, ideolojisi ne olursa olsun Allah tarafı şöyle buyuruyor bütün insanlara ey insanlar in kuntun fi rebi minel basih eğer sizler bu aslan bazı öten tekrar dirilme eğer sizler Allah Teala ölümden sonra tekrar dirilme konusunda bir şek şüphe kuşuda iseniz acaba nasıl olacak olur mu Kuşlu da iseniz, Allah tarafı buyuruyor. Fe inne <halaknâ küm> min turabin Sizre evvela dünyada topadan yarattık. Demek ki burada Mevlânazın bize gösterdiği yol şu şekilde şimdi. Eğer bir kişinin övümden sonra tekrar dirilme konusunda konusunda İhsan olmaz da bu. İhsan dışı bir kişi de. Böyle bir kuşku varsa bizim evlen bir adı gösteriyor. Bu da nedir? İlk yadılışa bakmak. Ve Mevlam bize buyuruyor ayrıca Ankebü Suresi ayet 19'da. Senebillah Evlem yarev keyfe yudullâvül halka Onlar göz verzer mi? allah Teala bu mahlukatı, varlıkları önce nasıl yaratıyor? Sümme yu'idü. Allah'ın tek yada allah Teala. allah Teala hiç yokta yaratıyor. Var ediyor Mevlam. Tabi öldürüyor. Sümme yu'idü. Allah'ın tekrar yada edecek. İnne zalike alellahi yesir. İşte bunu yapmak Allah'a da çok ama çok kolay Mevlam buyuruyor. Şimdi gelin ki inşallah had ait bir şey gelin inşallah. Mevlamız buyuruyor Ey insanlar şu anda inancı, görüşü, ideolojisi aklı, mantığı ne olursa olsun. Ey insanlar eğer ölümden sonra tekrar dirilme konusunda bir kuşkunuz varsa Finna halaknaküm min turabim. Önceki dünyadaki yadışan bakın öyle ve bu bilan sizleri topraktan yarattık, toprakta yarattık. Yani insanın yadışı nedir? Toprak maddelerinden açıklamıştı. İşte bu E toprak maddeleri yine bu o arte kıymet olacağına göre niye Allah yaratamasından ondan böyle? Tabi insanın yağlışı toprak deyince kuru ürü toprak diyememdirler. Çünkü mevlam buyuruyor Sebilla her şeyi, her canlıyı, suyat mevlam buyuruyor. Her canlı mevlam büyürüyor, sudan yarattık. Bu iş mevlam buyuruyor secde su ayet yedi de sebilla ve beda halk insani min Allah-u Teala insanın yaratılışını topraktan ama sül ıslanmış sül ıslanmış çamurdan yaratıyor. Şey Aşağıma muhtemel şey böyle. Evet Topraktaki belirli elementler toprakta var. Ondan bizim Mevlam yaratıyor. Ama kukkuru topraktan değil. Mevlam buyuruyor, sül ıslanmış ıslanmış toprakta, yani çamurla yaratıyor Mevlam buyuruyor. Peki nasıl bir bu çamur, yani çamur yerden kürekle mi alınıyor? İnsan nasıl bundan yaratılıyor? Nasıl yaratılıyor insan bundan? Tam bunu bunda buyuruyor muhteremden. Müminin Suresi ayet 12'de, size Ve lekad haletler insani min sülaleti <gülüyor> min tı'yi İnsanı çamurun özünden böyle, min sülaletin bin sülale böyle çekip alınmış böyle. ile böyle bir ile çekip alınmış çamurun özünden yarattık Mevlam buyuruyor. Peki insan çamurun özünden nasıl yaratılıyor? İnsanı kim olan çekip alıyor. Bu madde aleminde allah Teala her şeyi sebeple kuralına bağlanmış muhtemelen. allah Teala bu şekilde kendini gözeden gizlemiş. Aslında bu kuralı koyan, bu fıtrı kanları koyan Mevlamızdır böylece. Her şey onun denetimindedir, hükmündedir ama Mevlamız dünyada madde aleminde Allah Teala kuvvetini gizlemiş. Böyle araya esbab denilen Allah Teala sebir koymuştur. Nasıl mı oluyor? Adem Aleyhisselam'ın toprakta yani çamurdan yüzünü Allah'ın emri melekler çekip aldılar. Bize insanlara gelince bir kim malı çamurdan çekip alıyor, bitki kökleri muhtemel, bitki kökleri. Allah Teala onlara o gerbi vermiş. Allah Teala katında varlık hepsi biridir. Yani canlı, cansı, bilinç, bilinç ayrı yok Allah katında. Allah Teala katında ne kadar varlıklara varsa hepsi biridir. Allah Teala dilediği varlığa Dilediği görevleri yaptırır. Mesela arı Allah baz yaptırıyor, petik yaptırıyor yaptı Allah Teala. İşte insan yanlış böyle başlıyor. Önce kuru toprak ölü toprak cansız toprak ona böyle yağmur indiriyor böyle gökten. Tabii yağmur girdiğin yağmura birlikte gökten de balışları geliyor. Yağmurla geliyor konuya tepe döneceğim o inşallah nasıl bolsa inşallah. Havadaki gazlar, şunlar, bunlar bazı organik maddeler böyle karışıyorlar. Öyle geliyorlar ve suda bir çözümleme gücü vermiş Allah suya Mevlam böylece. Toprağa su karışınca buradaki element çözüm deniyor. Erime oluyor. Tabi bu sefer ne oluyor? İşte bitki kökleri kökleri İnsanın bedensel yapısı için hangi elemetler gerektiyse onları alır bir kökleri. kökü böyle uzanır sağa sola gider böylece sanki her kökün ucunda bir laboratuvar var sanki böylece. Onu bilir, onu çeker, alır. Tabu ayrıca bile bir bitki kökten alır, gövdeye verir. Gövde gelişince yapraklar başlar. Üst tarafa başlar. Bitkilerin yeşil yaprağında, yeşil bitkilerden bir madde vardır. Yeşil demek klorofil maddesi vardır. İşte bu klorofil maddesi güneş ışığında, güneş ışığında havadan karbon dioksiti alır. Solumayla alır. Yerden aldığı suyla bunları birleştirir. Ki buna fotosentez deniyor bilimde. Bunları birleştirir. Bu aldığı karbondioksit'i sab oksijenliğine dönüştürür. Bunu geri tekrar havaya verir. Su buharını fazla havaya verir. Ve kalandan glikoz şekeri karbohid etrafını çevirir. Gıda alır bu şekilde. Demek ki Allah'ın koyduğu bir otomatik bir makine gibi çalışıyor. Sadece. Çalışıyor. Allah'ın koyduğu bir düzen, kural. Kural. O kudu azama bunu koymuş. Yani yerleri gökleri yaratan, yerleri gökleri hükmeden böyle. Mülk onundur, onundur kesin hakimiyet, onun kudu bir denge düzen kuralları böyle. Işte. Yani toptaki atomlar, elementler, havadaki gazlar, inorganik organik maddeler, güneş ısısı, ışığı, güneş enerjisi, bütün bunlara böyle birleşiyorlar bitkide. Bitki bir laboratuvar şeklinde. ...oluyor, bunda birleşiyorlar... ...tabii bundan işte... ...hububat dediğimiz... ...buğdaylar, arpalar... ...mısırlar, patatesler... Efendim, ...meyveler, sebzeler... ...oluşuyor... ...sonra insanlar... ...bunları yiyorlar... ...tabii hayvan da bunları yiyor... ...yalnız insanlar da... ...hayvandan yine yararlanıyorlar... ...hangi hayvan... ...bitkine besleniyorsa insanların yaralanı insanların yaralanı yolda. Hayvanın etisi, insan faydalanı yolda. Tabi ne oluyor bu sonuçta? İnsanın bedenine giriyor. Bir gıda olarak bedene giriyor. Demek ki asıl topraktı bakın. Dikkat buyurun. Topraktı. Kuru topraktı. Ölü topraktı bu. Ölü topraktı. Rabbim izniyle Allah'ın koyduğu bir kural doğrultusunda, kanun doğrultusunda bu düzen çalışmaya başladı. Gökten yağmurlar indi. Gökten gelen suyla birlikte gökten çok daş yere geldi. Havadaki gazlar şun da bunlar karıştılar, topak ve birleştiler. Topudaki elementer çözümlendi, eridi, mama kıvamına geldi. Bitki kökleri bunları emdiler. Yine bunlar bitki köklerinde, bitkinin gövdesinde, yapraklarında Kimyasal çok böyle oluşum oldu, tepkime oldu bunlarda. Ve sonuçta işte bunlar elhamdülillah elma oluyor, kiraz oluyor, muz oluyor, buğday oluyor, patısı oluyor, karpuz oluyor, kavun oluyor. Rengarenk değişik değişik oluyor arkadaşlar. İnsanlar bunları yiyorlar her gıdalar. Yiyorlar. Peki ne oluyor bunlar? Yenen gıdalar tabii kana dönüşüyor, hücreye dönüşüyor. Sonra dişilerde Tabi insan olsun, hayvan türü olsun, dişilerde diş yürüme hücresi, yumurta bedene geliyor. Erkekte de, de yürüme hücresi, erkek yürümesi, sperm bedene geliyor. Mevlamız ayeti devam ediyor. Sümme min nut Sonra insanı ikinci aşamada nutfeden yatağa veren bir Demek insanın yağdaşı toprahtan başlıyor. Çamur halinde özü alınıyor bit kökleri Allah'ın kurduğu bitki fabrikalar, laboratuvarlarında çeşitli meyveler, sebzeler, rengarenk, tat kokuda oluyorlar. Allah ta bize bunu gıda vermiş. Yeniyor. İnsanın bedeninde kana dönüşüyor, hücreye dönüşüyor. Ve bunların özü, bunların özü Dişi üreme ögesi meclisi, erüme dönüşüyorlar böylece. Sonra nutphe yani bir sperm oluyor. Peki bu nutphe ne oluyor? Sperm oldu erkekte oldu, dişi de yumurta oldu yumurtalık oldu. Ne o yaşımında? Velayat büyüyor. Sümme canlâhü nütfeten fî kararî mekî. Müminin ayet 12'de Mevlam buyuruyor. Sümme canlâhü nütfeten. Sonra o yenilen gıdaları Mevlam buyuruyor. Aradaki balda, da, tavuğun yumurtası da, inen sütü de, eti de, sebzeler, meyveler de yenilince, demek ki bunlar kan, hücre ve nütfet süper mi oluyorlar? Mevla buyuruyor, Onu lütfeyi fi kararim beki sağlam bir yere, karagahı onu yerden şiddik Mevla buyuruyor. Allah'ın kurduğu düzen doğrultusunda. yani kolay bir şey yok arkadaşlar. İşte kul yaratılmış nasıl ki arı bal yapmaya mecbursa inek süt vermeye mecbursa tavuk yumurta mecbursa insan yaratmış ki insandan bu çemberden geçecek insanlar böyle, böyle yapmıyor Fenecim i̇şte yeniyor, işiliyor, lütfu oluyor yani üreme süperim oluyor sonra kararı mekine yerleşiyor dökülüyor kararı mekine yani döv yatağına gidiyor böylece. yalnız tabi erken mi kafi değil. Mevlam buyuruyor bizlere İnsansu ayet 2'de, 12'de Bismillah İnna halaktel insane min nutfetin emşaj İnna halaktel insane Mevlam buyuruyor bir kesim de insan yarattık min nutfetin emşaj karışık nutfeden yani hem rekayın hem de yürüz yarattık Mevlam buyuruyor Peki şimdi oraya aşamaya geldi insan. Yani insanın yaratılışı demek ki topraktan başladı, çamur oldu, çamur o çekildi, seçildi, bitki haline geldi insan. Sonra insan bedeninde, insan bedeninde kan, hürşe derken üremiş insan oldu ve insan ana rahmine, dör atıldı sümme min alakatin sonra insan alaka oluyor. Nedir alaka? Pıhtaymış kan muhterem O ana rahminde o nütfe yani kirli bir rendiki bir damla nütfe, o su ana rahminde kimyasal işleme giriyor bakınız. Yani o ilahi kudret, azamet onun koyduğu bir düzen kural doğrultusunda o kimyasal bir keptirmeye, reaksiyona giriyor, orada bir pırtaşmış kara kana dönüşüyor böylece. Işte. Dönüşüm var Füme min bulgatyen. Sonra o kan bir et parçası dönüşüyor, ete dönüşüyor böyle. Hepsi de bunlar kimyası işlemler. Yani dölyata bir sanki büyük bir laboratuvar mı? Bir laboratuvar. Allah da bunlara böyle işleme koyuyor. Bunlara koyuyor. Sonra o lütfe önce bir kara koyu kan. Sonra o kara koyu kan el basen dönüşüyor. Muhallekatin ve gayri muhallekatin. Muhallekatin hırkatı tamamlanan şekilde, hırkatı tamamlanmamış şekilde. Yani organları, şunları, bunları Kimi tamamlanıyor, kimi tamamlanmıyor. Kimi tamamlamadan düşüyor. Düşecek. Allah'ın dilemesiyle kimi tamamlanacak. Linu bey leküm. Mevla buyuruyor. Allah bunu niçin böyle yapıyor? Neden Allah böyle bizi böyle yaratıyor? Eğer Allah Teala dilesi de bizlere Mevlam yerden bitirirdi. O biter gibi böyle. insanlar çıkarlar da böyle işi. Ama o zaman Anne, baba, abi, kardeş, amca, dayı, halı, teyze, akrabalık bağları olmazdı. olmazdı. Onun için Mevlam bizlere bak böyle yaratıyor. Ebedece. İnsanlar insan üretiyor Mevlam. Ama ham maddesi toprak maddeler. Ana madde toprak maddeler. Tabi buna havada karışıyor, ısı da karışıyor, su da buna karışıyor. Karışıyor insanın, yaratılışının temel ana maddesi toprak ama. Toprak. Mevlam buyuruyor, size bu göstermek için Mevlam buyuruyor. İlahi kudret, azamet, her yere hüküm geçiren Mevlamızın kudretini size algısetmek için böyle yapıyor. Velükü birem ma'aneşşâhu ilahe ecele Mevla buyuruyor, venü fil erhami. Erhamlarda yani ana rahminde, dövül karar kılırız, bırakır tutarız. Manu ila eceli müsemmaya. Dileceklerimizi eceli müsemmaya kadar. Yani belirli zamana kadar tarz Mevla buyuruyor. Yani dokuz ay ise o kadar tarz bunları. Fümme Durucu Tıfla. Sonra onu bir tıfıl, bebek olarak dünyaya çıkarırız. Şimdi Allah'ın biraz düşerim bu arada. Yani bir tefekkür edelim. bakınız. Şu kudret bakınız. Sonsuz kudret. Azamet. Yeri yaratan Mevlam ayı güneş dünya yaratan Mevlam bakınız. Onun koyduğu bir kanun bu. Onun koyduğu bir kural bu bence bu. Kural bu bence. Efendim işte bugün bunu da biliyor, Böyle böyle olduğunu bilmek başka kanser etmek başka ama bu düzeni kurma, bunu yapmak başka bence. Ama kim buna karışabiliyor buna, buna? Kim karışabiliyor buna bence? Düzeni kim kuruyor bence? şimdi kısaca olarak insanın yaradılışına baktık İnsanın yaradılışına baktık demek ki insanın ilk yaradılışı özetleyelim tekrar inşallah topraktan başlıyor önce gökten yağmurlar yağacak tabi hep Allah'ın takdiriyle onun hükmünde onun denetiminde onun kesin hakimiyetinde allah Teala dilediği anda, dilediği zamanda, gerçekten yağmadan yağacak ki yağıyor. Çamur haline geliyor. Hava, su, yani elementler çözümleniyor, eriyor, bileşiyorlar. Bitki kökleri, tül uçları bunları emiyorlar. Bilgi kökleri bunlar, kimyasal değişime, işleme, yani tepkimeye tabi tutuyorlar. Bunlar, canlı hücreye orada daha dönüşüyorlar Yani bu ölü atomlar ölü atomlar işte bitki köklerinde, bitki gövdesinde canlı hücreye dönüşüyorlar. Allah Teala yuhyü buyurur. Hayat Teala'dır. Yani Allah Teala bakınız Mevlamız ölü atomlara Allah hayat veriyor hayat Allah tala ta veriyor. Bunu yapan kimdir? Allah cicehli böyle, her evet, böyle şey. Sonra tabi bu işte bitkiler oluşuyor, yeniliyor, içiliyor efendim, zevti yeniliyor, sohbet yeniliyor, tatlı tatlı yeniliyor. İnsanın sindirim sisteminde, insanın sindirim sistemi de insanı kendine bağlı değil. Otomotifen çalışıyorum. Ağızla başlıyor sindirim, dişlerle. Türk bezleri bir salgı ifraz ediyor. Onları yumuşatıyor, yapıştırıyor onları birbirlerine. Mideye gidiyor, mide başka bir salgı yapıyor. Barsak başka salgılar yapıyor. Pankrastan başka salgılara geliyor böylece. İdiklerimiz işte kimyasal işleme, tepkini tabi ola ola böylece. Parçalama parça bunlar. Bölüne bölüne beden tarafından emili bedene yarayanları alınıyor. Tabi yaramayanlar kalın bağırsağın son bölüne gönderiliyor. Dışarı i̇şte atılıyor bunlar. İdrar bebek yoluyla dışarı atılıyor. Yarayanları damalara çekiliyor. Kana dönüşüyor. Hücreye dönüşüyor. Üreme hücresi, hücresi. erkekte kadında. Ayrı, ayrı oluyor. Bir de Allah'ın kudretine bakalım muhtemelen din kardeşlerim. İnsanın bedeninde ortalama 30 trilyon hücre var. İnsan bedeni ortalama diyorum. tabi uzun boylu iri insan daha fazla olabilir. İnsan bedeninde ortalama 30 trilyon hücre var. Bu hücrelerin her birinde 46 kromozom var bakınız. Hücrenin her birinde her birinde tam 46 kromozom var. Kromozom hücrenin çekirdeğinde, çekirdeğinde ki bu iplikli ağaç şeklinde bir şeyler. O kadar küçük ki bir bunu gösteremiyor bence. Ancak hücre yer bunlar beden çıkıyorlar. O kadar küçük demek ki insan bedeninde hücrelerde 46 kromozom var. Yalnız bakın, yalnız. Üreme hücrelerinde 23 tane kromozom var bakınız. Yani bebekteki, birdeki, karttaki, beyindeki hücrelerin her birinde 46 kromozom olduğu halde erkekte, dişideki üreme hücrelerinde 23 tane kromozom var yalnız. yarıya. Neden? İşte döllatanında iki üreme hücresi birleşince genel sayı ne oluyor? 223. 23 genel 46'e böyle işe Bakınız. Yani, yani bu Allah aşkına muhtemel, şu Allah'ın kudretine bakmıyor bence, bence, bence Yani düzene bakmıyor bence. Yani kromasyonların sayıları bile bence. Her bir şey bir düzene bağlı. Her şey bir dengeye bağlı bence. Bu ilahi kudret yapmış yani bunlara bence. İşte allah sana Teala bize bunları gösteriyor muhteşem. Gösteriyor böylece. Hele günümüzde, günümüzde bunlar daha açık görünüyor, daha açık görünüyor bunlar. Eski insanlar mesela e, bazı bugünkü bilin tekrarci yokken e, bunları böyle icabını tabii görmüşlermesi düşük oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunu görüyorlar. Ama bugün der yatağına giren üreme her anda geçirdiği aşama safalar her an görülebiliyor bence, görebiliyor işte Kur'an bize bunu haber veriyor haber veriyor böylece Allah Tanrısını böyle yaratıyor böyle. insan topatan yaratıyor insan tıflı olarak böyle kadar dünyaya geliyor hatta ayet e devam ediyor Bunun kısa bir şey mi inşallah insan dünyaya geldikten sonra da insan yaşamı boyunca insan yine bir halde kalmıyor yine Nasıl ki toprak değişik hallere geldi. Ana rahminde, ana kanunda insan değişik değişik haller aldı. insan böyle aldı. İnsan dünyaya gelince de insan bir halde kalmıyor. Ön dünyaya gelen kişi gözleri kapalı gelir. Kulak duyar önce ama. Dünyaya geldi gözleri kapalı. Tıfı, çülük, bebek yani. Çöktür, bebek. Bir şey bilmez Bir şey Sonra yavaş yavaş da çocuk bıçağına gelir. Görmeye başlar, duymaya başlar, gülmeye başlar. Yavaş yavaş emekteye başlar, ayağa kalkmaya başlar, yürümeye başlar derken yavaş yavaş gelişir gelişir, delikanlı olur, kuvvetli olur, şu olur, bu olur. Sonra bir durgunluk dönemi başlar. Duraklama dönemi başlar. Sonra gerileme başlar. Gerileme başlar. İnsan yaşlanır. Hatta Mevlam diyor orada. İlla erzelli umure, Ta ki en rezil ömür. Yani insan çok yaşasa dünyada aklı gider artık başlar. Gözleri görmez. Kulağı duymaz, beli bükülür. Mahsallarına basamaz. Midesi çalışmaz. Akıl çalışmaz. İnsanın hale geliyor. Bakın ne hale geliyor? İnsan zaman gördüğü insan ölüme tabi razı bir olabiliyor. Bu hale gelebiliyor. Şimdi insan yanılışı bu şekilde Allah'a de soruyor. Ankebi Sülayet 19'da. Az önce bunu okumuştum. Tekrar inşallah. Sebebillah. Evlem yerev. Hiç soru insanlar görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı insanlar? Keyfe yübdüllâvül halka. Allah yaratılışı nasıl başlatıyor Allah Teala? İnsanlar bunu görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı insanlar bunu? İnsan bunu araştırmıyorlar mı? Allah Teala insanı yaratmayan nasıl başlıyor? Nereden başlıyor? Allah Kur'da bir kural doğrultusunda insan nasıl dünyaya geliyor? Nereden yani geliyor? Sünme diyor. İşte o Allah, o yüce Allah. İnsan sonra tekrar diritecektir. İade edecektir Mevlam buyuruyor. İnne zâlik alâllâ yisîr. Ve bunu yapma Allah, Allah için de çok kolaydır. Muhtemelen. Çok kolaydır. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere Lokman su ayet 28'de sebil ma Mâ hâlkuküm ve lâ bahsüküm illâ kenefsin sizin yaradılmanız öden sonra tekrar diriltmeniz Allah katında bir kişi yatma gibi kolaydır Mevlam buyuruyor şimdi insanın tekrar yaradılması ölümden sonra peki bu nasıl olacak tabi orada bir bitki kökü olmayacak şimdi orada mahşerde bir ağaç olmayacak mahşerde yine tabi mahşerde ana baba yok ürümeciyor orada, anırhami olmayacak orada nasıl olacak? Şimdi Allah Teala Mevla'mız bu kuralı koymuş. İnsanlar Tahala bu kuralı bu şey bedava geliyor insanda yazıyorlar. Ama Allah Teala derse Mevla'mız insanı Allah Teala başka yöntemle yaratır Allah Teala. Şimdi insan dışındaki canlılara baktığımızda Allah Teala nasıl yaratıyor bunlara da üreme nasıl oluyor yani nasıl nesli gelişiyor? Tabi insan ve insan dışındaki mebeli hayvanlı dediğimiz hayvanlar bunlar insan gibi aynı müshrihettirler yani bunlar insan olsun tabi koyun keşi efendim kedi fil deve ne varsa yani bu gibi insan mebeli hayvanlar Bunların her birinde üreme, yaratılış insan yardaşı doğum yolu ile oluyor. Aynı koyun da böyle, kişide böyle, inek de böyle, sır da böyle, deve de var bu şekilde. O da otlu yer, o da meyve yer, o da gıdasını alır. O da ürümüşse dönüşüyor. O doğumlu oluyor böyle. Ama bir neşe tavuklara bakalım. Kaz, ördek, ve kuşlara bakalım. Yani bir de kanatlılara baktığımız zaman, bakın burada yöntem değişiyor bakınız. Allah-u Teala bunları başka bir yöntemle kurallara bunları Allah yaratıyor üremelerini allah Teala. Allah bunlara başka bir kural koymuş Mevlam böyle işte. Tavuk gibi, ördek gibi, kaz gibi, hindi gibi tavuk kanatlılar, kuşlar. Peki bunlar nasıl oluyor bunlar? Onlar doğumda medene gelmiyor Allah'a bakarınız. Yani allah Teala'nın bir canlı yaratması için mutlaka bir doğum bir ana karın dövülüteş şart değil. Değil muhteremler. İşte gözüm önünde işte be, tavukla ördülecekler kazlar, kuşla kanatılar. Nasıl oluyor onlar? Yumurtuyorlar bakarınız. Yumurtuyorlar. Yumurta üzerine belli bir zamanda yat yatıyorlar kuşka denen bir şekilde yumurtadan çıkıyor bak yani böyle. Ana karnında doğuran değil, yumurtadan çıkıyor. Mesela tavuk. Tavuk kuşka dönemi vardır. Yani o an geldi mi, Allah Teala o tavuğu işi yaptırır O yüce Allah. Bir ona Allah Teala, Mevlamız bitki köklerini Allah Teala bu elementlerla da secdirip emdirip çektirdiği gibi işleviçi Allah Mevlamız bakınız tavuğa, uçan kuş Allahü Teala ne yapıyor? Yumurtasına yatırıyor böylece. Hatta kuşlar yumurtlamadan önce yuva yaparlar bakın, yuva yaparlar böyle kendileri böylece. Şimdi bir tavır alalım, bunu daha çok gördüğünüz için. Şimdi tavuk ne yapıyor? Bakın muhtemdüm kardeşlerim. yumtazına yatar yatar. O tavuğu oraya kim yatırır? Kim yatırabilir? Hangi güç? Ya. İşte insanın tefete dirilecek olan Allah'ın gücü her şey yitiyor. Bakın, o tavuk, o kuş yatıyor yumurta zeyne. Şimdi tavuk altına yumurta kondu. Ya kendi koydu. Sahibi olan tavuk mesela baş baş bir şey. Yumurta kondu, kondu. Yatıyor. Öyle rastge yatmaz ama ne yapar? Kanadı ile ortaları çevirir böyle. Her tarafı aynı ısıyı alsın diye böyle. Yanına çeker, yandaki öbür tarafını çıkarır, çevirir ilk kanadı ile onları getirir böyle işe. Ve tavuğun bedendeki ısı ki 39-40 derece normalde. Tabii küçük olan biraz daha 41 bir derece olabilir, olabilir. İşte bu suda ortalama 21 gündür. 20'ye düşebiliyor. Tavuk küçük yumurta küçükse, ısı fazlaysa 20 düşebilir. Daha aşağı düşemez böyle. Allah koydu kura bakın baş böyle. İşte Yüce Mevlamız o tavuğa yumurta atıyor ve yumurtatır. Yine Mevlamı o tavuğa hissi verir. Tavuk ona üzerine yatar, yumurtaları çevirir. Aynı ısı hepsine aynı beraber verir. 21 gün aşağı yukarı o yumurtadan pirinç çıkar böyle şey. Peki günümüzde bunu kulüsken makineden yaptırıyorlar. Nasıl oluyor bu? Allah'ın koyduğu o düzene kurala aynı günler uyumak koşuluyla olabiliyor böyle. Nedir buradaki koşul? Siyasete kuralıydı madde alemi. Önce tavuğun bedendeki ısı aynısı verecek. Bir kuşu makinesi de işte 39-40 en çok 41 derece bunu verecek. Daha az verirse olmaz. Ölür. Daha çok verirse yumurta pişer. Yine almak muhtemelidir. Allah fiyatı kuralı verecek. Sonra bu kuş makinesi de yine aynı böyle 20-21 günü bekleyecek böylece. Hızlandıramaz bunu böylece. Yani bilim buna etkilemiyor bu şekilde böylece. Bunu böyle yapıyor. Şimdi tavuk, kas, ördek gibi ve kuşlar, yani kanatlılar böyle yumurtluyorlar, yumurtu yumurtluyorlar, kuş gönderinde yatıyorlar, yumurtadan çatlayıp kırılıp, yavru çıkıyor böyle işe. Ama allah Teala dilerse Mevlam, allah Teala dilerse, allah Teala kuşa doğurtuyor allah Teala. Mesela yarasa kuşa bakınız, yarasa kuşu. Yarasa kuşu yumurtamıyor, doğuruyor. Yani o da kuş. Böyle. O da kuş. Hatta insanın dışında hiçbir bir hayvan adet görmediği halde yarasa kuşun dişisi adete görüyor mu var. Adete görür ve yarasa kuşu yumurtamaz. O da gebe kalır. 110 gün onun bu gebelik müddeti o da yavrusunu doğurur. Doğurur ve emzirir. Süt de vardır böyle. Vardır Bakınız allah Teala diyediği kuralı koyuyor. Koyuyor böyle Bir de denizlere bakalım. Denizdeki balıklara üreme nasıl oluyor? Denizdeki balıklarda dişi balıklarda yumurtlama dönemlerinde denizin altına doğru aşağıda inerler ve dibe doğru yumurtanı flattırırlarken dişi balıklar onda erke erkek oraya gelirler erkek balıklar spermlerini onlara püskürtürler yani buna dış dölleme yöntemi deniyor bakınız öyle deniyor tamam ördekler, kazlar kuşlar yumurtanın yatıyorlar bir belirli bir ısı ile belli bir zaman içerisinde Allah'ın koyduğu zaman içerisinde çıkıyor. Ama balıklar yatamaz ki balık su içerisinde bakınız. Doğum yapmıyorlar da Allah'ın koyduğu kural gereği. Demek ki dişi balıklar yumurtlamaz döneminde denizin aşağı, aşağıda inerler ve derinliklerine yumurta atarlarken erkek balıklar oraya gelirler ondan sonra oraya püskürtürler. Onların dış dölleme yöntemiyle döllerler. Sonra o yumurtan çıkan balıkla kendine gelişirler. Bir kara çıkalı balıklar. Yalnız yine Allah'ın koyu bir istisna var burada. Bazı balıklar var. Balina gibi, yunus gibi memeli balıklar var. Onlara doğuruyor bakın şimdi. Allah'ın doğuruyor ya. Doğuruyor Allah'ın koyu kurala bakınız ben de Allah devrini yapıyor Allah Teala yapıyor öyle bir şey. Yunus balığı, balina gibi memeli balıklar onlar iç döllenme yöntemiyle döllenirler, hamile gebe kalırlar ve doğururlar böyle. Doğururlar ve bunlar o azgın denizlerde, kurdun denizde zamanda çıkan yavruları hiç şaşırmaz böyle ve onlar anne sütü beslenirler böyle. Şey. Yunus balığı, balina balığı süt yavrusun besler bu şekilde başlıyor. Demek ki yahdish Allah Teala'nın kurallar bakın değişik değişik oluyor. Fakat şu konuya bir de gelelim. Ama insan mahşerde kabirden çıkacak. Bitki tohumu gibi. Nasıl bitki tohumu yere atılır? Zaman gelince çıkar. Peki ama canlı varlıklar böyle yerden çıkıyorlar mı? Çıkıyor mu bir varlık vardır. Kaplumbağa diye. kaplumbağanın Üzerinde teklisi vardır. Kat tekte gibi böylece. Kaplumbağa. Bu kaplumbağalar yumurtacı karı zaman toprağa eşerler. böyle. Çukur aşarlar. İç yumurtası atar. Sonra orasını örter bunlar. Örterler. Gider kendisi. Gider kendisi. Bakınız o kaplumbağa yumurtası o da canlı hayvan yumurtası olduğu halde o toprağın altından... ...belirli vakitte çatlar... ...çıkar... ...yübüle çıkar... ...şeker çıkar... Şimdi... ...bir dışına bakalım... ...tabii... ...ilk insanın yaradığı dışı... Adam Aras'tan babamız... ...dedemiz yani... ...o nasıl yaratıldı... ...tabii annesi yok... ...babası yok muhtememler... ...o nasıl yaratıldı... ...her şeyin de bir ilki var ama... ...aslında... Koyununda ilke var, tavunda ilke var, her şey ilk yaratılışı var. Nasıl yaratılıyor Adem Aleyhisselam babamız? Doğrudan doğruya toprak maddelerinde. Bakınız. Allah'ın yaradılış kuralları melamsın. Allah'ın koyduğu kural yöntemler bunlar böylece. allah Teala Adem babamız Adem Aleyhisselam'ı doğrudan toprak maddeline yarattı Mevlam. Yine o zamanda gökten su indi. toprak ıslandı. Bilgi kökleri, elementleri aldığı gibi melekler çekip aldılar. Adem Aleyhisselam'ın çamudan çekip almış özü, hülasası alındı. onda Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Doğrudan doğru insan şeklinde. Büyük olay. Bebek değil Adem Aleyhisselam böylece. Yarattı. Demek ki hangi açıdan bakarsan bakalım, bakalım, o Allah'ın kuvveti karşısında yaratmak diye bir sorun yok muhtemelen? Allah kadar dilediği yöntemi koyar, Allah dilediği kuralı koyar, Allah dilediğine hayat verir, Allah dilediğini öldürür, Allah dilediği şey yaratır böyle şey. İşte Adem Aleyhisselam babamız da böyle doğrudan toprak maddelerinden hem doğrudan normal insan şeklinde yaratıldı böyle yaratıldı. Şimdi bir de şeye bakalım inşallah bu Adem Adem'as yaratılışı ile acaba İnsanların maaş aynı mı olacak? Arada bir farklı var mı acaba? Adem Aleyhisselam'ın doğrudan topaktan yardışı biraz zaman içerisinde olduğu böylece. Onu Rabbim o yöntemle yarattı. Allah'ı dilediği için yarattı. Yarattı. Çamuru alındı. İşte Tüyni lazıb oldu. hamam besin olduğu böylece bir Kaç dönemden geçti Adem Aleyhisselam. Ondan sonra bir organları tamam teşekkür etti çamurdan. ona bir ruh hüflü verdi. Birdenbire yani can geldi böyle. Ağızdan verildi. Öyle başına gitti. Gözleri gördü. Hatta bedene baktı yattığı yerden beden daha toprak, kuru toprak halinde. Benziyor. Ruh bedene yayıldı. Ayağa kalktı. Elhamdülillah dedi Adem Ersin babamız. Peki şimdi bir insanlar ve diğer canlılar da nasıl yaratılacağız? Mahşeteki yaratılış hızlı olacak mı böyle. Bir anda, yani belki bir saniyede olacak. İslam aleyhisselam adetleri Sura üfürmesiyle birlikte insanlar da beni yaratılacaklar. Zaten öleyen kişinin yalnız bedeni ölü. Ruh ölmezler. Ruh ölümsüzdür. Böyle. Ruh ölümsüzdür. Ne kadar gidenler varsa, insanlar varsa... ...tabii hayvanlı yoktur hayvanlarda. Ne kadar insanlar, ölü insanlar varsa... ...onların bedenleri çürüdü. Evet, toprağa karıştığı, havaya karıştığı, suya karıştığı... ...hatta ölüm olayında kimyasal bir işlem oluyor. Değişik elementlere dönüşüyor. Mesela insan çürürken insanda hava var ama bu karbon dönüşüyor. İns oksijen aldığı halde böyle değişiyor bunlar böylece. Demek ki meğer bir nasıl yaratacak? Hızlı bir yaratış, hızlı bir yaratış. Peki bu nasıl olacak? Şimdi, ne varsa madde aleminde, bunların temel taşı atomlar Dünyada da, ayda da, güneşli yıldızlarda böyle, atomlar böyle. Ama katı halde, ama sıvı halde, ama gaz halinde. Madde aleminde ne varsa, hepsinin temel taşı, temel yapısı atomlardır. Allah atanlara bir düzen koymuyor Mevla'nın böyle işi. Her bir atom, Allah'ın koyduğu düzen dışından çıkamaz kendilerinden. Yalnız, Allah'ın koyduğu bir kural vardır ki, atomlar arasında kimyasa bağlantı vardır. Atomlar birbirine arasında alışveriş yaparlar. Elektrona birbirine geçer, meşe olur. Yine bir de, bazen dış etkenlerle kimyasa tepkime deniyor bunlara atomlar arasında birleşme olur. Bu atomlar birleşince bunlar bu devamı başka maddeye dönüşürler. Mesela iki hidrojen atomu bir oksijen atomu birleşince bunlar kendi özelliğini kaybedip yine madde oluşur. Yani su medana gelir, başka maddeye gelmiş oluyor böylece. Şimdi ilk insanlar bir ne yapmışlar? Bu atomdaki bu değişi Etkilemesi bilmiş ilk insanlar, ilkel insanlar be, ne yapmışlar? Bunu suyla karmışlar. Fakat bunun bir kabarması lazım, ekşimesi lazım. Beklemek uzun zaman beklemeye gerekiyor. Bunun için ne yapmışlar ilk insanlar daha? Önceki ekşiyen hamurdan bir parça almışlar. Buna ekşimaya demişler. Sonra tekrar hamur tutunca Bunlar ekşi maya da koymuşlar. Neden? Bu mayalanmayı hızlandırmak için koymuşlar. Peki bu ekşi maya ne yapıyor hamura? Hamurdaki nişastayı kısmi olarak, tamamı değil kısmi olarak onu şekere dönüştürüyor. Onu şekerleştiriyor. Onu şekere dönüştürüyor. Bu şekerleme ne yapıyor? Karbondioksit ve süsasen dönüşüyor, dönüşüyor ve hamurda ekşim oluyor, kabarma oluyor. Yani hamurun kabarması, ekşimesi hızlanıyor böylece, hızlanıyor. Şimdi günümüze gelince muhteremler bir madde var, katalizör maddeleri diye değişik değişik renkler, şekillerde bir maddeler var, katalizör maddeleri diye. Bugün bilimde, teknolojide bu maddelerin katılımı ile atomlar arasındaki bu tepkimeler, reaksiyonlar, bileşmeler, başka dönüşmeler, mesela 100 sened olacak bir mesela hemen anda oluyor böylece, oluyor böylece. Yani bu günümüzde kesin oteller. Yani bilimsel olarak, bilimsel olarak demek ki atomdan bir bileşmeleri oluyor böylece kimyasal tepkime. Ya da reaksiyon da deniyor bunlara. İki cins atom, ayrı cins iki atom, ya daşı atom elementler, bunlar birleşince, bundan yeni bir madde meydana geliyor. O atomlar özelliğini kaybediyorlar, yine madde oluşuyor bundan. Oluşuyor. Sadece. İşte bu nasıl oluyor bu? İç etkenlerle oluyor. Sadece. Nedir bunlar? Enerji ısı, ışık. Bakınız. Isı, ışık. Mesela bitkiler, yeşil yaprakları, klorofon maddesi vardır bunlarda. Güneş ışığı ile bu klorofon maddesi ikisi böyle birleşince ne yapıyorlar? Aldıkları karbon dosyeti, bakın, o osyan dönüştürüyorlar böyle, böyle. Yani ışık, demek ki ne yapıyor? Bakınız, karbon dosyeti, o şey dönüştürüyor böylece dönüştürüyor böylece bunun gibi ısı hararet yüksek hararet ses gürültü ses gürültü ve hareket böyle çarpışma böyle sarsıntı sarsıntı, bunun adı olan atomları arasındaki böyle bu bağ çoğu atomlara karışıyorlar ve bundan ne oluyor birdenbire başka madde meydana geliyor Şöyle örnek vereyim şimdi inşallah. Kışın yeryüzü ölü haline geliyor. Ağaçlar kupkuru kemi gibi öyle. Ağaçlar kupkuru kemi gibi yer ölü haline geliyor. Aslında her ilbahar bir ve bazı bader mektir Yani yeniden dünyanın bir böylece. Eğer biz bunlara ibdehle baksak ve tefeküle baksak gerçekte her baharda bir mahşer halini yaşıyoruz aslında. Kışın topraklar ölüyor. Bitkiler gitmişler. Tabi kış bitkileri bunun dışında. Toprak ölü. Kışın. Ağaçlar kupkuru. Şimdi baharda bunların bir canlanması gerekiyor. Bu nasıl canlanma olacak? Tabi topraktaki atomların birleşmeleri başka maddeye dönüşmeleri ki bundan bitki, meyve, sebze meydana gelsin. Ne gerekiyor bunun için? E, su, yağmur lazım. İşte gökten yağmur yağacak. İşte Mevlam bir yağmur veriyor. Ama yağmur yeterli değil ki, muhtemelen yeter değil ki böylece. Ne gerekiyor daha? Ses de lazım. Gürültü lazım böylece. Bundan sahase gürültü lazım. Sonra enerji, ışık ve ısır arar lazım onlara. Dikkatlıyoruz. İvbar gelirken, ivbar gelirken, yağmur yağarken, yağmurdan önce, önce gök güllemeleri başlar böyle, işte, bulutlardan böyle. yüklü bulutlardan gök güllemeleri ber, çatır çatır bağ bazen. Böyle. ki, işte bu neden yapıyor, bakınız, ula işte. Başlığı. İşte bazı atomlar, o gül gölümüzdeki etki ile. ...o gürültüyle ile atomlar karışıyorlar... ...birbirine birleşiyor birleşiyorlar böyle. Bazıların da... ...ışık gibi ışık böyle. İşte şimşek çakar böyle. Bazıların da ısı hararet böyle şey. Bilhassa... ...havadaki azotun parçalanması için... Şişek şarttır muhtemelen böyle Azotların parçalanması... ...yağmur hava yere inmesi... ...gübre olması... ...ki hücrenin aslı... ...proteindir... Protein asıl da azottur muhtemelen. Doğal gübredir bu şekilde böyle işe. Demek ki her baharda bir bazı badere mevd oluyor her baharda böyle işe. Kışın gök mi muhtemelen. Yazın da fazla her zaman gülemez ama genelde ilk baharda mutlaka gök böyle. Gök bazen daha çatır çatır çatır. Evin camlarını sarsar böyle işe. İşte bu nedir bu çatırdama, nedir bu çatırdama, demek atomlar sen bağları böyle kaparıyor, onların birleşip başka dönmüş dönüşmesini sağlıyor böyle işe, tabi yağmur yağıyor, o da bunları çözümlendiriyor, eritiyor bunları yani, bunlar eritiyor bunları ve bu arada biraz şimşek bir hasar böyle, ısı, ışık böyle, enerji, enerji bu da gerekiyor. Peki, şimdi gelelim kabirden kalksa ne olacak? Karnın kalkış sürecek ve yeryüzü gökte sallanacak. Bakın muhtemelen. Bakın şimdi. Allah' kuruldu bak kural Allah'ın koyduğu madalemi kuralı işin vereceğim. Demek ki efendim niye acaba sur üfürülüyor? Bak. Evet. Allah emmi İsa Tekrar kıyamet sonra Allah tekrar süpürecek. Nasıl olacak bu iş? Şimdi tabii geçen hafta konuyu geçtiği gibi İsrafil Aleyhisselam ilk sura üfürdüğü zaman tek canlı kalmadı gerisinde böyle. O gürültüyle sura çıkan ses, gürültü. Nasıl bir ses? Onu bir Allah bir hûd. Öyle rakamlara sığmayan, katilyonlara sığmayan böyle bir infilak, bir ses gürültü böyle oldu üstüden her şeye böyle. deprem sarsan böylece dağları toz duman eden, atomlar arasına bağ kaparan, atomları başıma dönüştüren hal oldu böylece. Öyle oldu böyle. Yıldızlar dağıldı böylece. O seste gürültüde. Tabi Allah'ın diye ancak birkaç melek kalmıştı. Azrail onların canını aldı Allah'ın emriyle. En son Azrail kaldı tek başına. Azrail de yaşadı. olay yaşadı böyle. O da titriyor. Azrail titriyor böyle. O dehşe hibiyetten titriyor. Böyle. Tek tek kaldı şimdi. Onu Rabbim sormuştu. İşte bir konu geçti. Ya Azrail kim kaldı benim mülkümde Ya Rabbi bu arz kaldı. Ya Rabbi emret. Mevlam buyuruyor. Bak Azal Arşab'a bakalım... ...ne yazıyor orada? Her canlı... ...ölüme tadacaktır. Emret ya Al emreti. O da kendi canını... ...kendi aldı. Tabi can vermek... ...kolay oldu. O canlı... böylece. Sonra... ...aradan kırk geçecek... ...kırk. Bu kırk... ...tam bilinmiyor. Kırk gün mü... ...kırk sene mi, kırk dönem mi... ...ne bilinmiyor böylece. Tam bilinmiyor... Tabi o anda zaten seneme yok o anda da aslında zaten bu tan sonra gün olsun yıl olsun bizei fark etmez Ondan sonra Rabbim tekrar önce güneşe Allah Teala bir güç verecek güneşe Ama o günkü güneş bugünkü güneşten daha büyük daha güçlü olacak enerjisi ipatamaları daha fazla olacak. Güneşin ve Rabbim yağmur yağacak yer üzerine beraber. Rab yağmur yağdıracak, her taraf muazzam suya kanacak. Tabii kıyamet olayında dünyanın maddesi değişti ama Yani bugünkü atom elementi yok orada. Mahşeri atom elementler olacak, onlar başka olacak. Artık o atom elementler sonsuzluk ala ale ale ale ale aleminin atomu olacak onlar Olacaklar. Sonra allah Teala önce israfili tekrar yer alacak Mevlam. İsrafi tekrar. Buyuracak Rabbim israfile, ya İsrafil yani üfe surunu İsa Aleyhisselam ağzını sur alacak gene böylece tabi nasıl bir sur, nasıl üfreme nedir? Bilemiyorum. Yani aklı hayal bunlara böylece. Çünkü gidip gökler çalkalayan, sarsan böyle bir ...ses olacak... Su ...üfleyince, üfleyince... ...işte bakın o üfleme çıkan... ...ses bu termine beraber... ...yeryüzü tarsılacak böyle... ...karışacak böyle... ...çarpışma olacak böylece... ...hatta atomların birisi... ...bir de çarpışma yolu böyle... ...ama bu çarpışma da böyle... ...belirli bir yöntemin... ...olması gerekiyor... ...bunun için bakın dünyada bazen rüzgarlar... ...belli yönden girirler böyle... ...zamanla girirler böylece... İşte bu su beraber çıkan sesle beraber zaten güneş muazzam kızdırdı. Yer suya kandı muazzam. Elemetleri bunu Yumuş eridi de bunlar ablice. O sarsınlar beraber o kadar güçlü bir gürültü ses olacak ki o kadar muazzam bir sarsını olacak ki öyle muazzam bir enerji, güneş enerjisi o kadar kuvveti olacak ki işte o anda atomla birden bir elemetler bir hızlı bir yaratılış ile, yaratılış ile toprak altında, mezarda, yer altında bütün canlar insan şeklini alabilecekler. İnsanlar tabi. Hayvan hayvan şey yapacaklar böyle şey. Işte. i̇şte muhtemelen böyle şey. Işte. Yani Allah'ın bunu yaratacak muhtemelen böyle. Örnekleri dünyamızda çok böyle şey. Işte. Çok böyle şey. Işte. Madde aleminin her şeyin temel atomlardır. Atomların düzeni bellidir. Burada kimyasal bağlantıları bellidir. Bunların başka maddeye dönüşmeleri bellidir. Bunlar. Hepsi bunlar bellidir. Ve Allah bizi topladan yaratıyor işte. Yaratıyor Mevla'nın bizi. Tabi insan dışında yöntem başka. Kanatlı kuşların yöntemi başka. Balıkların başka. Kaplumbağanın başka. Bitkilerin başka allah Teala hepsinden başka bir Hiçbir varlık bu yönetilmişlerden çıkamaz. Çıkamaz böylece. İşte Allah-u Teala diyediği zaman İsa Aleyhisselam sur üfülecek. Mevlamız burayı bize şimdi sur hakkında Yasun Suresi ayet 51-52'de. Bismillah. Ve nüfihâ fîsûrî Sûr'a üfürüldü. Üfürülecek, kesin. Kesin olur işte Mevlam. Üfürüldü, Mevlam buyuruyor. Tekrar üfürüldü. Feizâhüm O zaman üfürünce bakınız fe, fâye takibiye hemen anlamına geliyor. Feizâhüm o zaman onlar hemen minel ecdâsı kabullerinden ila rabbihim yensilûn gidecekler. Allah emmettiği mahşere yensilûn acele edecekler, sürat edecekler Az Hazır okudum ayet-i kerimeyi, önce ayağa kalkacaklar. Yani Zümer'de burada ayet-i kerime mevlam buyuruyor. fe iddâhum kıyâmün yensilûn buyuruyor. Demek ki sur üfürdürken daha ürünürken, hızlı bir yaratma ile ki insanlar bile bakın en ilke olarak hamurun bayanlarını kızandırabiliyor insanlar böyle. Tabi günümüzde niciyere var. Yumurta konuyor, kabağın tozları var. Daha hızlandırılıyor. Bu yöntemle hızlandırılıyor. Yine günümüzde kimya reaktöründe bir madde kullanılıyor. Bu maddeli insanlar ne yapıyorlar? yani Kataröze maddesi insanlar bunu çabuklaştırıyorlar. İşte, i̇şte atom etkilen sebepler böyle. Su üfürüldü, güneş kızdırdı, yağmur yağdı, yer ağzım sarsılıyor, atomlar bir anda o enerji şeyle beraber Allah'ın değiştiği birleşecekler, bedel meydana gelecek ve su daha se'izahüm kıyamın yenzurû. İnsanlar kalbinden fırlayacak. Kalkmak değil. Kalbi atacak. O zaman sarsın deprem. Kalbini çat atıyor dışarıya. Kalkacaklar. Yani bizler. Kalk, ayağa kalkacağız. Böyle. İster istemez. Doğmak elimizde miydi dünyaya gelmek? Elimizde miydi? Değil mi? Değil, mi? değil, mi? değil, mi? değil böyle. Allah dilediği anda hastane giderken Arabada doğum yapıyor. Uçakta doğum yapıyor. Gece yarısı doğum oluyor. Bayram sabahı doğum oluyor. Harpte savaşta hatta düşman kaçarken böyle doğum oluyor mutlaka. Bakın kim bunu öleyebiliyor? Kim karışabiliyor buna? Kim bunu engelleyebiliyor buna? Doğmak elimizde mi? Erkek olmak, kız olmak, sarışın esmi elimizde mi? Hatta insan olmak elimizde mi? İşte bunun gibi demek su üfürünce kabir çaktı ataca duşlarıyla böylece ne yapacağız? Se'idahüm kıyamın yen yapacağız böyle bakacağız, su üfürüle böylece. Korku heyecan böyle sonra dede böyle. Akıl ermez bir korku. Ama ölüm yok böylece. Ölüm yok böylece. Kıyamet koparken üfürüp öldük. Öldü insanlar. Orada o zamanlar öldüler. Ama artık ölüm yok artık. Yani insanın binler defa öldürücü bir olay olacak su üfürülmesi. O kadar korkunç olacak. Ama ölüm olmadığı için ölüm yok böylece. Her bakacak bakıştık böylece. Ve Mevlam yürüyor kalbinden fırlayıp Allah'ın emrettiği yere doğru yani mahşere doğru yensilün müsri'in yani acele süratle Gidecek insan daha böyle, maaşlara doğru böyle. Tabi herkese nasıl yapacak, nasıl ölmüşse, öyle kalkacak muhteremler. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ve tüp asune, kemal temutun, nasıl, hangi halde ölürseniz, öylece mahşere kabinizden kaldırılacaksınız. Allah korusun, huş halinde ölmüş içki aleminde ölmüş uyuşlu ölmüş zulüm ederek kötü halde ölmüş Allah o halde o sıfırda kalkacak muhtemelen ama Kur'an'da namazda haçlı ihramda ölmüş o da kalkacak böylece bütün insanlar bütün canlılar böyle süratle maaşlara gidilecek kalu diyecekler ki insanlar yani biz de oradan diyeceğiz ki ya veylena ah veyl olduk veyl ah mahv olduk helak olduk yandık böyle yıktıran böylece böyleceğim men be asena bin merkatina o yattığımız yerden hatta merkat uygunaği anlamda gelebiliyor isim mekan olarak uyuduğumuz yerden uykumuzdan bizi kim kaldırdı o anda insanlara bir hal vereceği, iki sur arasında uyuklama gibi bir hal verilecek, verecek. İnsanlar böyle uykudan fırlar gibi sura kalkacaklar, fırlayacaklar. Diyecekler ki, "Gidiyoruz ki orada bizi yaptığımız yerden ya da uyudu muyuz en kim kaldırdı buraya? Ah keşke kalkmasaydık. Keşke topu olur, kanser övüşürdü keşke." Daha, bakın hesaba daha çekilmeden, daha mahşeri görmeden, o ikinci su o alem, güneş hemen tepemizde olacak, tepede olacak güneş. bugünden çok ama büyük, güçlü olacak, yani yakacak, yakacak, yakacak böyle. Dünya dünnüz oldu dünya böyle. Gümüş renginde maden olacak, dünyada muazzam kızıl olacak... Çünkü güneş düğün yakacak, maden olduğu için ayaklardan güneş yakacak, beyinden güneş yakacak, yakacak. Herkes mahşede gideceğiz böylece. Şey. Aha. O zaman cevap verecek ki oradaki insanlara bizlere ha işte bu mavi ader rahman. İşte bu rahma Allah'ın vaadettiği güneşe bakınız var ya işte bak. Allah vaadetti ya. Nasıl Rahman vaadetti? Bismillahirrahmanirrahim. ''Va'den aleyna'' inna kunna fa'ilin'' Allah buyurdu ya. Allah üzerinde vaat olsun öyle buyurdu Allah. Yapacağız böyle mi? buyurdu. Her sabah güneşin doğduğu mutlaka böyle. Ayın güneşin yıldız hareketleri böyle belirli hesabı olduğu gibi kıyametin de böyle zamanı belirli. Belirli böyle o an gelecek kıyamete kapatacağız. Kapıdan kalkacağız. Allah Teala İsrafil'e sonra önce diye mektup atacak. Cebrail önce peygamberimize. Ya İbrahim git benim Hay Muhammed'in git bakalım ona. Cenab-ı hemen dünyaya gelecek ama dünya başka dünya olmuş. O da öldüğü için ki dini tanıyamayacak. Başka dünya olmuş herhalde. Medine'ye bulamayacak herhalde. Cebrail selam Turat'ı dünya etrafında Tur Turat'ı Bakacak ki dünyanın bir ortasından bir gün nur çıkıyor böylece. Çok büyük nur olabilir böylece. Oraya gelecek, işte onda kabirler çatlıyor, insanlık atılıyor böylece. İlk önce kabri tabi çatlıyor böylece. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri, peygamberimizin kalkar ki peygamberimiz böylece, şey yapacak. Sakarın tozdan Peygamberce Bakacak peygamberimizin surü hürürüyor. Güneş yakıyor böyle. ona baba korkun bir hal... Bakın peygamberimizin başlığı Cebrail'i görecek peygamber. Soracak karışım Cebrail ne gün bugün? Ne oluyor? Ya Allah işte bugün kabirden kalkış günü, bugün gün, din hesap günü bugün. Peygamber soracak Cebrail ümmetim ne oldu? Ümmetim nerede? Ya Allah daha ilk defa sen kalkıyorsun. Hazreti tövbe belki, Hazreti'ne kalkacak. Bidene kalkacak. Belki insan kalkacak kadar böylece. İşte herkes böyle, hepimiz o böyle. Tıpış tıpış mu istemez Allah'ın koyduğu bir kural, Allah'ın hakimiyeti, kud hakimeti orada açık olacak belice güzel yine burayı bizlere Taha Suresi ayet 108'de. E sizi bilen Bismillah. Yemin zin yettibul eda iye. Yemezin o günü, o günü. O kabren kalkış anında sühürülken yettebiune da'iya o davetçi herkes böcek, ...tabi olacak davetçi. İsa aleyhisselam ayrıca bahşak. Ey çürüyen etler, ...dağılan kıllar, deriler, çürüyen kemikler, kumu biizillah kalk Allah'ınize deyince Herkes flüjük edecek benimce. Toplumun herkes böyle kalkacağız kabimizden maşçerine gideceğiz. Laibeceleh <gülüyor> kimse bu davetçiye isafirin emine karşı gelemeyecek, karşı koyamayacak. Güç olmayacak bence. Kimse olmayacak. Yani otomatik ben insanlar o kurula bağlanacaklar benimce. Hatta kulza irade alınacak. Alınacak, gidilecekler. Ve haşiatir esvati lirrahman. Böyle kabriden kalkınca o günün muazzam dehşeti, o dehşet onun milyarlarda bir dünyada olsun tek canlı kalmaz. O gün ne olacak? Allah korkusundan belki. Rahman Allah azametinden, kudetinden belak. Heybetinden ve harshi ati eswat sesel kısalacak bela çıkmayacak bela her kısalacak filan teslimu illa hemsah ancak bir hışıltıdır burada böyle nefes alıp verme ve ayak sesleri, yan ayak ayakları arkadaşlar başka ses yok benimde kimse kimsiyi aramak yok sormak yok ana baba evlat kardeş yok. böyle nepsi nepsi böyle korkunç gün heybetli gün böyle insanı çıldırtan bir gün böyle öyle bir gün herkes gidecek oraya yine böyle buyuruyor Kur'an'ı öyle okuyandır inşallah Kaf suresinden mealam buyuruyor ayet 40'ta Bismillah. Vessemi dinle dinle mealam buyur bak dinle yemin olan mümin mekanın kari Yevme yünadi münadi min mekanin karı arşta olacak. Ama bile bakınız münadi insanları çağıracak Mim mekanin karı yakından sanki herkesin hemen başın ucunda öyle gelecek muhtemelen gelecekler evet. Yevme yesmune sayhate bil hak herkes bu sayhayı bu suçurlu duyacak. Hakkı olarak denecek insanlara lalike yevmül huru işte bu kabirden çıkış gömleri. Bakınız. Derekecekler. Lalike işte bu nedir? Yevmül huru huru. Kabirden çıkış gömleri. Yani nebatat böyle fışkırdı gibi yerden fışkırdı gibi insanlar kabirden fırlayacak. Bir kabirden yetmiş çıkıyor böyle önce ölmüş, önce ölmüş, bin sene önce ölmüş, herkese böyle kabirden fırlayacak. Altı insanlara kabirde dışarıya. ya. İşte bu çıkış gönder böyle. İnna nahnuhyi ölümü yühtü ve ilerinden masir. Allah'a bile bakınız. Mevlam buyuruyor. Yaratan hayat veren biz Mevlam buyuruyor. Ölüm veren biziz ve herkese dönecek Mevlam buyuruyor. İşte... ...çok sevgili muhtemem... ...din kardeşlerim... ...böyle bir gün bizi ne bekliyor... ...bakınız... ...bu olacak muhtememde... ...Allah böyle vaat ediyor... ...Kur'an bunu bize böyle bildiriyor... ...Allah'ın Resulü Peygamber'e bunu böyle bildiriyor... ...ve... ...bugünkü bilim, teknoloji de... ...bizi bunu böyle bildiriyor muhtememde... ...bildiriyor böyle... ...mesela... ...eski insanlar... ...genelde Babil'ler... Güneşe tapılmışlar, yıldız tapılmışlar güneşe. Bugün kimse güneşe tapılmaz. Neden? E, güneşte bir madde olduğunu biliyorlar. Evet, Güneşte bir enerji var, patlamalar var, şeyler var. Ne oluyor ama i̇şte hiç atomu helyuma dönüşüyor, faz atom enerjiye dönüşüyor böylece şey. yani. biliyor bu bunu yapıyorlar. Yani yine bugün. İnsanlar bilim sonra biliyorlar ki güneş yenilirse tükenecek ama elbette tükenecek muhteşemler. Bu tükenecek bu şekilde. Böylece. İşte azı cemaatı muhteşem kardeşlerim. Budur Malik'i yemin bu şekilde böyle şey. Yine Mevlam bir, bir ayet ekleyen daha okuyayım inşallah. Müddesir suresinin ayet 8-9 Sebil'e Feiza nukre finna kur. O sıra üfürüldüğü zaman var ya, üfürüldüğü zaman, Fezalike yevme izin, asir. O gün çok gün böyle, çok güç böyle, korku böyle, pişman edamet bakınız, edamet böyle, korku güne böyle, herkes böyle. O mahşere kalkışta, evliyalar bile, ah bah diyecek, neden? Keşke daha fazla yapsaydım. Buraya bir şey gönderseydim. Adel kafirine gayriye seyir. Özellikle kafirler hiç kolay değil o gün böyle. Çok zor gün. Şimdi sonra şunu söyleyeyim çok sevdiğim kardeşlerim. Bir de mahşerden buraya bakalım. Mahşerdeyiz şu anda. Kabirden fırlatıldık. Sur üfürülüyor. Güneş yakıyor, nefsi nefsi böyle şey. Bütün canlıların mahşeri sürükleniyorlar. İnşallah haftaya olan mahşeri daha konu geniş geçebilirim inşallah. Bu yani olayken diriliş konusu bu hafta konum inşallah. Şimdi bir de mahşerdeyiz yani. Kalbimizden fırlatıldık. Anlar rahmin dışarı fırlatıldığımız gibi irademizin dışında kimse bir şey sormuyor mu da? Bir kudem kulem kural gereği kabirden fırlatıldık dışarıdayız böylece ama su üfürlüyor. Her yer sarsılıyor muazzam kıyamet deprem deprem oluyor böylece. Yalnız ana baba günü böylece güneyiz. Bir de oradan bu hayata bakalım. Ne oldu dünyamız? Dünya bir şey zaten beden şurip gitti bedenler gitti böyle. Eyvallah yıkıldı yıkıldı gitti bunlar böylece. Dünya da değişti gitti böyle ona tepelere gidiyor böylece. Ne yap orada? Elimizi gibi oşladı. Ah bele. Ah bela. Nedir bu? Ah burayı göndere isteyim. yakul ya kadem ya kaddem hayatı hayati bak bu Yakul diyecek insan orada yaleyteni ah ne olaydım kaddem dilli hayati bu hayatım için oradan buraya gönderseydim, oraya bir şeyim kalmasaydı, orada gülmeseydim, oradan başka vakit geçirmeseydim, buraya çalışsaydım. Ve oradan bakınca gerçekten dünyada bir hayal, bir rüya oldu böyle. Bir saati bir mesele oldu dünyada o böyle, bitibirdi böyle. Dünyada hepsi bitibirdi. Yeni alem başladı, Ebediyet alemi başladı, orada başladı. Ne lazım orada bakınız. İşte mahşer konusu hafta işte okunacak gireceğim inşallah. İnşallah onlara burada oraya göremeye çalışalım inşallah. Allah bize yardım edersin. Lillahi Fatiha.